insanlarla bir soru sordum. Baslıp hocam. Evet, İnan, hamd ve nes ve nes ve nes taafir o ve nes ve min taafir o Me nes taafir o ve nes ve me taafir o ve nes ve nes taafir o ve nes taafir o ve nes taafir ve ve nes taafir o ve nes taafir o ve nes taafir o ve nes taafir ve dersimizin konusu bir daha attı. Geçen dersimizde buna değinmiştik demiştik ki ölüler üzerine Kur'an okumak ve biliyorsunuz birçok ülkede yani bizim Türkiye gibi birçok ülkede genelde maalesef şiddet kabirlerde ve ölüler üzerine Kur'an okuyorlar ve burada diyor ki İmam Ahmed Rahimahullah'ın rivayetli bir hadiste diyor ki El-Nabi Aleyhisselatü Vesselam nabi Aleyhisselatü Vesselam Iqra'ul Kur'an Kur'an'ı okuyunuz. Tamam mı? Kur'an'ı okuyunuz. Ama nerede okuyacaksınız? Biliyorsunuz, Kur'an okumak ibadettir. Ve kabirler ibadet yerleri değildir. İbadet yerleri, evler ondan sonra camiler ve bu gibi yerlerde. Ondan sonra ki Vela fihi, Sakın Kur'an'ı okurken ''Veyahutta Kur'an'dan hüküm istinbat ederken emir ve yasaklarda aşırı gitmeyiniz.'' ''Ve la tağlu Kur'an'da aşırı gitmeyiniz.'' Ve biliyorsunuz birçok grup veyahutta fırkalar aşırı giderek Kur'an'ı okumalarına rağmen, mesela Kur'ancılar, Kur'ancı denen insanlar var biliyorsunuz. Kur'ancılar, Behailer, şunlar bunlar sadece Kur'an'dan faydalanıyorlar, sünneti tamamen kabul etmiyorlar ve sünneti kabul etmeyince maalesef şiddet aşırı gidiyorlar. Diyor ki "Ve la taglu fihi ve la ta'kul Kur'an'ı ticaret gibi, sanki ticaret silâtiymiş gibi onunla alışveriş yapmayınız. Nasıl yani alışveriş yapmayınız? Ve siz biliyorsunuz Türkiye'de Kur'an karşılığında ölüler üzerinde, mezarlarda şurada burada ne yapıyorlar? Kur'an okuyorlar Aleyküm Aleykümselam. Aleykümselam. Yasin, Kabirlerde biliyorsunuz Yasin'i Kur'an karşılığında Para karşılığında Yasin'i okuyorlar Veyahut da hatim indiriyorlar Veyahut da Kur'an'dan Bazı sureleri veyahut da bazı ayetleri Kabirlerde O kişilerin ölüleri üzerine Okuyorlar ve para karşılığında bu hadiste İmam Elbani Rahimullah diyor ki hadis hadithun sahih'' İmam Ahmed bin Hember rivayet etti bu hadisi ve diyor ki bu hadis sahihtir. Bu Kur'an yani kabirler üzerinde Kur'an okumak ve ölüler üzerinde Kur'an okumak dört mezhepte kesinlikle yasaktır ve bidaattır. Ama biz baktığımız zaman dört mezhepten olan Müslümanlar genelde kabirlerde Kur'an okuyorlar. İster Şafiiler olsun, ister Hanefiler olsun, ister Malikiler olsun. Bu konuda yani bu gibi bidatlardan en uzak olan mezhep İmam Ahmed bin Hanbeli'nin mezhebidir. Ve dikkat ediyorsanız Suudi Arabistan Hanbeli'dirler. Ve gerçekten bu gibi şeylerden uzaklar. Elhamdülillah. Ve burada İmam Hacer bin Askalani diyor ki, Feth kitabında onun bir, El-Fethi'l-Bari diye bir kitap var. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kal, Teallemu'l-Kur'an, ve sölullah behi قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا diyor. Diyor ki Kur'an'ı öğrenin. Kur'an'ı öğrenin ve öğretin. Kur'an'ı öğrendiğiniz gibi öğretiniz. Ve bu öğretme karşılığında para almakta bir beis yok diyorlar. Diyorlar alimler. Mesela bir kişi bir kişiye Kur'an öğretiyor. Diyor ki mesela ben senden Kur'an dersi alacağım. Sen ne verirsen ver. Artık o kişiye kalmış ve yahutta birkaç kişi ittifak ediyorlar. Çocuklarına bir hoca getiriyorlar. Ve bu hoca çocuklarına ne yapıyor? Para karşılığında ders veriyor. Niçin? Çünkü vaktini onlara tayin ediyor. Tıpkı şu anda mesela Türkiye'de daha başka yerlerde Kur'an kurs hocaları. Veyahut da imamlar, müezzinler. Asıl itibariyle ezan karşılığında para almak caiz değildir. Bundan önceki derslerimizde biz de indik. Ama şu anda alimler görüyorsunuz. Bütün İslam aliminde müezzinler para karşılığında ezan okuyorlar. Ve bunda alimler demişler ki bir veis yoktur. Niçin? Artık çünkü bu <gülüyor> zaruret oldu. Gününü bağlayacak, saatini bağlayacak. Belki de başka bir işle uğraşamayacak. Onun için para almakta bir veis yoktur. Kur'an öğretmekte veya da müezzinlik yapmakta veyahut da imamlık yapmakta. Ancak ölüler üzerinde veyahutta bir kendi evinde olup da mesela Ölülere karşı Kur'an okuyup onlara hediye etmek bu kesinlikle dört mezhepte bidattır. Ama bu dört mezhebe mensup olan Müslümanlar bunu yapıyorlar. Esas dört mezhepte bu bidattır yani caiz değildir haramdır. Ama dört mezhebe mensup olan Müslümanlar yani şedid, bu konuda mezheplerine uymuyorlar. Ama sorduğun zaman diyor ki mesela ben Şafii'yim, Hanefi'yim, Maliki'yim. Ve bu gibi bidatlarda gerçekten yani Hanefi mezhebinde, Maliki mezhebinde ve Şafii mezhebinde bu çoktur. O zaman diyor ki siz Kur'an'ı öğrenin ve öğretin. Tamam mı? Ve es'alullah bihi. Ve es'alullah ay bu Kur'an ile Allah'a tevessül edin. Biliyorsunuz Kur'an Allah Celle Celaluhu'nun sıfatıdır. Ve Allah'ın isim ve sıfatları ile Allah'a tevessül etmek sünnettir. Ama Allah'ın isim ve sıfatları dışında daha başka şeylerle tevessül etmek caiz değildir. Örneğin mesela diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü hakkı için bana şöyle ver veyahut da bana böyle yap. Buna tevessül deniliyor. Tamam mı? Bu caiz değildir. Oyotta filan alimin, oyotta fisal filan salih adamın, oyotta filan Nebi'nin tamam hakkıyla ya Rabbi bana şöyle, oyotta bana böyle ver, bana böyle. Bu nedir? Bu kesinlikle bidattır, caiz değildir. <gülüyor> Ve tabii ki caiz olmadığı gibi Allah korusun, insanlar cahil oldukça bunu artık şirke vesile de olabilir. Ve burada diyor ki قَبْلَا اَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا Yani bu insanlar Kur'an'ı öğrenip ve bu Kur'an'ı öğrenirken sadece dünya için öğreniyorlar. Mesela adam diyor ki ben sana şu süreyi öğreteceğim şu kadar para vereceksin. Ve aynen ticarete döküyor. İşte bu caiz değildir. Veyahut da ben işte sana hatim indireceğim bana şu kadar para versin. İşte bu caiz değildir. Para karşılığında hatim indirmek... Selam. <gülüyor> para karşılığında hatim indirmek ve da mevlüt denen mevlüt denen mevlidi mezarlar üzerinde veyahut da ölüleri okumak bu kesinlikle nedir caiz değildir ve İmam Bukhari Rahim Allah, bu hadis İmam Bukhari'de geçiyor <gülüyor> An-ıbni Abbas radıyallahu anh diyor ki anna nafara min ashabin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem marru bime fihim ledig bunu biz geçen hafta buna değinmiştik ve bu bazı şahıslar bu hadisi kıyas ederek da bu hadisi kıyası ederek ne yapıyorlar? Kur'an karşılığında ölülere Kur'an okuyorlar. Bu nasıl oldu? Rukye ayrıdır. Ölüler üzerine Kur'an okumak ayrıdır. Örneğin sen bir yerin ağrıyor. Ve bir kişi bu rukyeyi yapıyor. Gidiyorsun diyor ki diyorsun ki benim işte şuram akıyor, ağrıyor, ağrıyor bana rukiye yapar mısın? Artık Kur'an'dan bazı ayetleri kullanarak, okuyarak ne yapıyor? Rukiye yapıyor. Bu rukiye karşılığında bir miktar para alınabilir. Tıpkı burada ashabta olduğu gibi. Bir gün bu as ashab bir yere giderken o yere gittikleri zaman bir köyde iniyorlar. Onlara hiçbir yardım yapmıyorlar. Veyahut da vermiyorlar. Ne Su vermiyorlar, ekmek vermiyorlar. Orada oturmak mecburiyetinde kalıyorlar. O geceyi orada geceliyorlar. Kimse onlara bir yardım yapmıyor. Sabah olunca onlardan birisi geliyor. Diyor ki bizim Efendimiz hasta oldu diyor. veya da diyor akrab ısırdı. Aranızda rukiye yapacak var mıdır? Aralarında bir kişi diyor ki ben varım diyor. Diğer arkadaşlar hepsi hayret ediyorlar. Yani ilk defa böyle bir şey işitiyorlar. Ama diyor... Biz burada konurken diyor, bize hiç bakmadınız, bize yardım etmediniz, bizden yüz sırt çevirdiniz veyahut da bize yüz çevirdiniz. Ben okuyacağım ama iyileşirse hakkımızı istiyoruz, tamam diyorlar. Bu şartı koşarak gidiyor. Ve bu adamın üzerine Fatiha suresini okuyor. Fatiha suresini okurken Allah Celle Celaluhu bu adama şifa veriyor. Tutuyor onlara bir sürü koyun boyun falan veriyorlar. Arkadaşlar diyorlar ki vallahi biz bundan hiçbir şey almayacağız Aleyhisselatü Vesselam'a sormadan önce. Ve gidiyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Aleyhisselatü Selam gülümsüyor diyor ki yani bunu Fatiha Suresinin rukiye olduğunu nereden biliyorsun? Diyor ki ya Resulullah ben bilmiyordum. Ama Allah Celle Cevve Kur'an diyor müminler için şifadır diyor. Ben de diyor Fatiha'yı Fatiha okudum ve böylece Allah Celle Cevve şifa verdim. Tamam diyor. Alınız ve bana da payımı veriniz. Yani kestettiğiniz zaman bize de yediriniz. Ha o zaman bazı şanslar bu hadisi kıyas ederek ne yapıyorlar? Ölüler üzerinde Kur'an okuyorlar. Başka hiçbir, bu hadisten başka hiçbir delil yoktur. Ve bu delil ölüler üzerine Kur'an okumak değil, rukiye yapma karşılığındadır. Ve dikkat ediyorsanız burada Söyde Arabistan'da rukiye yapan bazı yerler var. Mesela Mektap açmış. Ondan sonra işte bal, <gülüyor> zeytin, zeytin yani zeytin, zeyti var ya yani bazı şeyler üzerine okuyorlar. Ve burada alimler geçen yani şu fetveyi verdiler. Çünkü çok aşırı gidiyorlar. Örneğin bir bardak zeytinyağı üzerinde Kur'an okuyor. Ve bu zeyt mesela ne kadar? Bir riyal belki olmaz. Diyor ki mesela iki yüz riyal. Mesela yarım kilo bal üzerinde Rukiye okuyor. Mesela Kur'an okuyor. Diyor ki 300 riyal. Yani e, Rukiye ismi altında şu kadarcık balı 200 riyal. Veya da şu kadarcık yağı 200 riyal. Bu şikayet ettiler bunları ve bunları kapatırdılar. Bazı yerler var. Kendileri para yani istemiyorlar. Sen götürüyorsun hastanı. Artık deri olur, şu olur, bu olur, ne olursa olsun. Ondan sonra çıkıyorsun. Orada sandık var. Sandığa senden ne geliyorsa oraya koyuyorsun. Ve böylece çekip gidiyorsun. Bu işte rukya karşılığında Kur'an okumakta bir beyis yoktur. Ve daha doğrusu özellikle dindar kesim yani ilim talebeleri ve o talimler salih insanlar bir kişiyi onlara dese ki mesela, sen üzerimde oku derse ve okumak da onun adeti ise Para almaksızın okuması lazım. Yani bu en eftalıdır. Para almaksızın. Ama bazı şahıslar alırsa bunda bir sakınca yoktur. Ve revâ elmâhu Bukhari rehmâhuollâh İnde Resûl-i Sallâhu aleyhi ve sellem kal İzâ qâmet imra'atun fe qâlet ya Resûl-i Sallâhu İnneha qâd vehebet nefsehe فَرِيْ فيها رَعِيَكَ Bir kadın geliyor, kendini hibe ediyor. Biliyorsunuz, bazı kadınlar diyor ki, Ya Resulullah, ben kendimi sana hibe ediyorum. Yani seninle evlenmek istiyorum. Eğer istiyorsan, seninle evlenebilirim. Ali S.W. şöyle bakıyor ona. Ve başını eğiyor. Yani, gerek görmüyor. Ve üç defa kadın tekrar ediyor. Ey Allah Resulü diyor, ben kendimi sana hibe ediyorum. Bana bak, bana bak, eğer istersen senin evlenirim. Aleyhissalatü vesselam böyle üç defa iade ediyor ve aleyhissalatü ses vermiyor. Orada ashabtan birisi diyor Resulullah diyor, eğer senin onda ihtiyacın yoksa diyor, ben isterim diyor. Diyor ki, peki neyin var diyor. Allah'a Resulullah diyor, benim hiçbir şeyim yok diyor. Git diyor, hatta diyor demirden bir yüzük bile olsa diyor, üzerine nikah kıyacaklar ya çünkü evlilikte bir şey üzerinde nikah kıymak farzdır. Yani mehirsiz kesinlikle olmaz. Mutlaka biliyorsunuz mehir evlilik evliliğin şartlarından birisidir. Mehir şarttır. Tıpkı namazın şartları olduğu gibi mehir de şarttır. Yani mehirsiz bir kişi bir kadınla evlenirse oradan olmuş oluyor. Ankit sahihtir ama günahkar olmuş oluyor. Niçin? çünkü o mehri yerine getirmiş olmuyor. Ve burada diyor ki diyor ki ya Resulullah diyor sen bilirsin diyor ben ne kadar fakir olduğumu. Ben de hiçbir şey yok. Hatta diyor demirden bir yüzüğüm bile yoktur. Subhanallah şu fakirliğe bak ya. Hatta bir şöylecik bir demir bile yokmuş. Düşün. O zaman diyor git diyor Bakara suresini ona öğretmekle ona ben nikaha bu Bakara suresini ona öğretmekle ne yapıyoruz? Sana nikahını kıyıyorum diyor. Bu bazı şahıslar da bu hadisi örnek alarak diyorlar ki madem ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresini ona öğretmekle nikahını kıydırmışsa o zaman öller üzerinde Kur'an okunabilir. Bu hadisten alimler işte bir kişinin bir kişiye Kur'an öğretme konusunda bir para karşılığında bir miktar para karşılığında olunca bir sakıncası olmadığını söylüyorlar. Ve bu Kur'an öğretmek Para karşılığında Kur'an öğretmek için en büyük delildir bu hadis. Ve bu, bu hadis İmam Bukhari'de geçiyor. Ha o zaman rukiye karşılığında para alınır. Kur'an öğretmek karşılığında da para alınır. Tamam mı? Yani maaş alınır. Mesela diyelim ki bir mahallede olan arkadaşlar toplanıyor. Herkesin bir çocuğu var. Diyorlar ki mesela filan arkadaşı getirelim ve ona bir maaş verelim. İşte bu caizdir. Veyahut da sen Güzel Kur'an okuyorsun, tecvid falan şudur budur. Ve bir kişi diyor ki hocam veyahut da arkadaş yani Kur'an okuyan kişi illa de hoca olması şart değildir. Önemli olan Kur'an okumak yani tecvid kurallarına göre okuyorsa mesele değildir. İlle de hoca olması şart değil. Yani Türkiye gibi yani illa de hoca olacak da ondan sonra Kur'an okutacak. Öyle bir şey yok. <gülüyor> mesela diyor ki mesela günde bir saat gelirsin mesela çocuğumu öğretirsin. Ben sana şu kadar veririm. Ve anlaşıyorlar. Ve bunda da bir sakınca yoktur. Tamam mı? Günde, haftada, ayda artık nasıl anlaşıyorlarsa bunda da bir sakıncası yok. O zaman Rukiye karşılığında, Kur'an öğretmen karşılığında para vermek caizdir. Ancak ölüler için okumak, mezarlar için okumak veyahut da mezarlarda okumak kesinlikle bu haramdır. Yer Kur'an okumak haram olduğu gibi o almış olduğu para da haramdır. Bir de okuduğu Kur'an'dan bir miskazerre kadar da ne yapmıyor, sevap almıyor. Niçin? Çünkü bu Kur'an'ı Allah rızası için okumuyor. Sadece ticaretini yapıyor. Onun için Kur'an okuduğundan sevap almayacağı gibi aynı zamanda günahkar oluyor okuduğu için ve almış olduğu para da nedir? Haramdır. O zaman bu adamın iyi di, içi hepsi nedir? Allah korusun haramdır. Ondan sonra dua eder. Dua kabul edilir. Evet. Tayyip. Tamam. Bir de bidatlardan olan kabirler. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam döneminde kabir kabir yaptıkları zaman yerden bir karşı geçmiyordu. Ve bütün mezheplere göre yani 4 mezhebe göre 4 mezhebe göre mezardan çıkan toprak ölü gömüldükten sonra o topraktan başka yani dışarıdan ayrı ek toprak mezarın üzerine koymak caiz görmüyorlar. Sadece mezardan çıkan toprağı onun üzerine koyuyorlar. Ve biliyorsunuz Yahudilerin mezarı yerle böyle tamamen dümdüz oluyor. Belki görmüşsünüzdür. Hiç Yahudilerin mezarlarını gördünüz mü? Yahudiler de böyle taş koyuyorlar ama dümdüz. Aynen burası gibi böyle dümdüz. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in mezarları ve özellikle Ehl-i Sünnet vel Cemaat diyorum. Çünkü rafziler yani şehit denen toplum, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in daha doğrusu Kur'an ve Sünnet'e aykırı mezarlar yapıyorlar bir de ehli Sünnet ve Cemaat içerisinde ve ehl Sünnet'e mensup olan Müslümanlar da birçok yerde onlardan yani Şiiler ve Rafızilerden etkilenerek aynen mezarları yükseltiyorlar ondan sonra mermerleştiriyorlar ee, başının ucunda ve e, ayakları ucunda veyahut da sadece başı ucunda yaptıkları bu taşlar üzerinde böyle yazı yazıyorlar veyahutta da Fatiha'yı yazıyorlar veyahut da Ayetül Kürsi veyahut da Lillahil Fatiha gibi veyahutta adamın ölüm tarihi ve doğum tarihi ondan sonra kimin olduğu falan filan bütün bunları ne yapıyorlar? Yazıyorlar. Tabii ki bu kesinlikle nedir? Bir dahadır. ve senem döneminde ileride geleceğin gibi mezar bir karşıtan fazla yerden yükseltilmiyor mermerleştirmek veyahut da ceblastırmak veyahut da süsleştirmek veyahut da ağaç dikmek veyahut da ışık mışık falan dikmek veyahut da üzerinde kubbe, ev gibi bir şeyler yapmak. Bütün bunlar hepsi nedir? Bütün bunlar hepsi haramdır ve caiz değildir. Baş tarafına bir taş mı konması he, gerekiyor? Bir, bunlara, he, bunlara değineceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Tabi burada diyor ki mesela Raf'u'l-Kabri ziyade ala turabeh mezarı mezardan çıkan toprağın üzerinde ek toprak konması bu nedir bu bidattır ve caiz değildir. İkincisi diyor ki tacsisuhu ay onu onu mermerleştirmek ve yahut sua, sua, sualaştırıyorlar mesela. Bazı şahıslar mesela mermer pahalı olduğu için ne yapıyorlar mermer değil de bir örüyorlar. Ondan sonra su ondan sonra boyuyorlar. Ee, parası olan kişiyi mesela ne yapıyor? Mermer, mermerle yapıyor, veya fayansla yükseltiyorlar, baya yükseltiyorlar. Ondan sonra e, baş ucunda bir taş, kocaman bir uzun bir taş ve siz bunu, bunları biliyorsunuz. Hmm. Dediğim gibi isim, doğ, ölüm, doğum tarihi, ölüm tarihi veyahutta da Fatihah veya da ayet kursi veya böyle bir şeyler yazıyorlar. Tamam mı? Resim de bu Şimdi dediğin gibi yani resim koymak biliyorsunuz bu rafizilerin adetidir. Rafiziler mezarlarına girdiğiniz zaman her mezarda kocaman bir fotoğraf koymuşlar. Ondan sonra çiçek, miçek falan şudur budur, yeşillik meşillik bu kesinlikle caiz değil. Evet. Üçüncüsü el bina aleyhi. Üçüncüsü o kabrin üzerinde bina yapmak. Yani kubbe bildiğimiz ve da kubbe denilen şeyi o mezarın üzerinde bina etmek kesinlikle caiz değildir. Özellikle kabrin üzerinde bina yapıldığı zaman yani kubbe yapıldığı zaman zamanla insanlar cahil oldukları için ne yapıyorlar? İbadet. Diyorlar ki bu velidir, bu Allah'ın velisidir ve gidiyorlar ona ibadet ediyorlar. Türbe oluyor işte, türbe işte diyor. Ha, türbe Ve Türkiye'de çok var. Mesela çok. Türkiye'de bizim oralarda doğu tarafta veysel karani diye biliyorsunuz Meşhur. bir salih insan vardı. ve vesselam Ashabına diyor ki Yemen tarafından böyle bir kişi var diyor. ismi Veysel Karani annesine çok itaatkâr imiş ve onu görürseniz ona söyleyin size istiğfar etsin. Bu sözü söyledikten sonra tabi Aleyhisselatü Vesselam ifaat ediyor. Ondan sonra bu Umar ibn Khattab radıyallahu ta'nın aklında kaldı. Yemen'den ne zaman insanlar geliyorsa soruyor. Aranızda Veysel Karani var mıdır diye birisiydi. Yok diyorlar. Ta işte bir gün bir kafile geliyor ve onların arasında çıkıyor. Diyorlar ki var. Onu bana getirin diyor. Onu alıyorlar, getiriyorlar. Ondan sonra diyor ki sen Vesel Karani misin? Evet diyor. Senin böyle bir annem var mıdır? Evet diyor. Sen ona böyle böyle böyle itaat ediyor musunuz? Evet diyor. İşte diyor o zaman diyor ne olur Allah için bana istiğfar et. Allahu ekber emir müminin Umar bin al-Kattab ikinci halife Resullerden sonra tamam mı? en hayırlı ikinci insan o insana diyor ki bana dua ve istiğfar et o insan fakir bir insan. Yani görsen diyeceksin ki yani ona hiç iltifat etmezsin. Biliyorsunuz böyle fakir insanlara kimse iltifat etmiyor. Bir de devlet başkanı He. iltifat edecek. He Orada ona dua istiğfar ediyor. Ondan sonra oradan kayboluyor. Ki kimse hani belli oldu ya artık tanındı ya. Kimse onun peşinde koşup işte bu salih insandır gibidir şudur budur. Ona şey yapmasınlar diye. Ve başkalarına da belki Allah korusun zamanla şirkte o da şurada burada vesile olmasın diye. Orada hemen kayboluyor. Bir daha orada kalmıyor. İşte bu gibi binalar yani Mesela Karani bizim oralarda böyle bir yeri var. Birçok şahısların türbeleri var. Şey değil. Mesela Karani'nin türbesi olduğu kesin mi oradaki Türkiye'de? Valla, öyle diyorlar bilmiyoruz. Çünkü, başka yerlerde var diyor. Sultan Hazretleri Ve orada görüyorsunuz. Görseniz orada. Hayvanlar kesiyorlar, yemekler yapıyorlar, helvalar dağıtıyorlar. Orada ibadetler yapıyorlar. Ondan sonra istiğase ediyorlar. Yani medet, imdat bek istiyorlar. Ne şirkler ne şirkler işleniyor orada. Eğer o kubbe yapılmamış olsaydı belki de böyle bir şey olmayacaktı. Tamam mı? Ha o zaman kabirler üzerine kubbe yapmak, ev şeklinde kubbe yapmak bidattır ve kesinlikle caiz değildir, haramdır. Peki şu anda Mescid-i Nebevi'de de kubbe var. Peygamber Efendimizin kabrinin üzerinde kubbe var. Buna yok yok Ali (sa)v'in yani. ev biliyorsunuz. Ali (sa)v'in hücresi mescidin bitişindeydi. Tamam mı? Onun döneminde. Ondan sahayet ve selam vefat ettikten sonra tabii onun hücresinde. Çünkü resuller, Inşallah. nebiler öldükleri yerde defnedilir. Ayrı bir yerde defnedilmezler. Tamam mı? Nebiler ve resuller nerede öldüyseler orada defnedilir. Ve Ali satt ve selam validemiz Ayşe radıyallahu taala hücresinde vefat ettiği için orada defnedildi. Ondan sonra Abdü Bekir radıyallahu ta'nın orda, ondan sonra şey, Umar. Işte. Ve bu şekilde yani orda onun e, hücresinde... Kubbeyi yapmış yani? O kubbe Osmanlılar döneminde yapılmıştır. Doğru değil Tabii canım bu kubbeler doğru değildir aslında. Hı, ama dikkat ediyoruz şimdi bütün mescitlerde yapıyorlar kubbeler. He. Ve geçmişte bu kubbeleri ne için yapıyorlar? O zaman şimdi elektrik olmadığı için, mikrofon falan olmadığı için, ses yankısı yapması için. <gülüyor> Okuduğu imam okuduğu zaman ne oluyor o onun sesi bütün caminin her tarafına dağılıyor yani herkes herkesin iş etmesine sebep oluyor ve Ali satt ve selam ettikten sonra tabi belli bir dönemden sonra e, mezgit e, geliştirildi o zaman hücre ne oluyor hücre mescidin içine giriyor o zamanki sahabiler yani çünkü bu Mervan Mervan'ın döneminde oldu. Dediler ki yapma yani mescidin içine alma. Mescidin dışında kalsın. Kimseyi dinlemedi ve mescidin içinde kaldı. Dolayısıyla şu mescide girdiğiniz zaman şöyle pencereden baktığınız zaman bakınız içeride aynen hücre şeklinde orada duruyor. Hücre duruyor orada. Ve bu hücreyi nasıl yapmışlar biliyor musunuz? Üçgen yapmışlar ki millet namaz kıldığı zaman ona dengelmesin diye ve öbür taraftan ya yani namaz ona e, yönelik olmasın diye şey yapmışlar böyle orada orayı boşaltmışlar ve orada namaz kılınmıyor. Yani şimdi namaz kıldıkları zaman ona mütevacihen olmuyor. Ancak bazı şahslar diyorlar ki siz diyorsunuz ki. Ölülerin mescitlerde olması caiz değildir. E buyurun işte Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri mescidin içindedir. Niye çıkarmıyorsunuz? Kimlere itiraz ediyorlar? Yani selefilere karşı. Tabii ki Aleyhisselatü Vesselam yani vefat ettiği zaman mescidin içinde gömülmedi ki. Hücrede gömüldü. Sonradan hücre içeri, içeri alındı. Ve olduğu gibi orada bırakıldı. Alimler belli bir şeyden sonra yani istişareden sonra aleyhissalatü vesselam oradan çıkmayacağını ve orada kalmasını daha doğrusu kalması gerektiğini üzerine ittifak ettiler. Tamam mı? Öbür tarafta diyor ki el kitabetu aleyh. Ey mezar üzerinde yazı yazmak. İster sağdaki soldaki ve da öndeki arkadaki duvarlarda olsun. ister baş ucunda dikilen taş üzerinde olsun. ياضي يزمق كسين نكلة حرامدر. ودليل ذلك ما رواه مسلم رحمه الله وأبو داود والنسائي والترمذي وصحح الحاكم والبيهقي وأحمد عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله أن يجسس القبر. الله رحمة وسلام Mezarın taçsız yeni mermerleştirilmesi veyahut da su kesinlikle ne yaptı? Yasakladı. Ve ne yukad aleyhi. Ve mezarın üzerinde oturmak da oturmayı da yasakladı. Av yuzad aleyhi. Veyahut da kabri yani haddinden fazla uzat, uzunlaştırma veyahut da yükseltmek ne yapmış? Yasaklamış. Av yuktab aleyhi. veya da onun üzerine yazı yazmak bu, Yani bu hadis uh, İmam-ı Müslüm Abu Ebu Davud, Nesai ve Tirmidhi ve El-Hakim dedi ki bu hadis sahihtir ve El-Beyhaki o da muhaddistir ve Ahmet bin rahim Rahimahullah bütün bunlar bu hadisin sahih olduğunu ne yapıyorlar? Sahih olduğuna dair ittifak etmişler. O zaman dikkat ediyorsanız diyor ki ve i̇mam Şafii'nin mezhebine göre, İmam Malik'ül mezhebine göre, İmam Ebû Hanife'nin mezhebine göre, İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebine göre tamam mı? Kesinlikle bu saydığımız şeyler onların mezhebinde haramdır. Ya ama biz bakıyoruz şimdi Hanefi mezhebine mensup olan insanlar bu gibi şeyleri yapıyorlar. Siz Türkiye mezarlarını görüyorsunuz. Hocalarımız diyor mu? He? Ve maalesef şiddet bu hoca efendiler hiç kimseye değmiyorlar ki yani sizin için bunları yapıyorsunuz. Çünkü onlar da bu gibi şeyleri araştırmıyorlar maalesef işe değil. artık ya bilmiyorlar veya hatta biliyorlar da söylemek istemiyorlar. Hani çıkarları bozulmasın diye. Veya ota kimse ona onları kınamasın diye veya hatta işte kimse onlara para vermeyecek, ne yapmayacak. Belki bundan dolayı da olabilir. Ama bu dört sebep göre demin ki saydığım şeyler kesinlikle yoktur. Ya ama bakıyorsunuz ki İster Şafii'ler olsun ister Hanefiler olsun birçok yerlerde ma, maalesef şiddet kabirler yükseltiyor. Ve İmam-ı Şafii rahimehullah diyor ki kesinlikle diyor mezarın diyor kendisinden yeni kendisinden çıkan topraktan daha başka toprak koymak veya da yükseltmek kesinlikle bunu ben caiz görmüyorum diyor. İmam Ebu Hanife aynı ne şey söylüyor. Ondan sonra İmam Muhammed İbn Hasan eş-Şeybani rahimehullah ve İmam Yusuf yani İmam Ya'kub Ebu Yusuf Bütün İmam Ebu Hanife'nin en özel öğrencileri diyorlar ki bu caiz değildir. Peki bunlara mensup olan Müslümanlara ne oluyor o zaman? Bu müfti efendiler, bu hoca efendiler tamam mı? Niçin burada susuyorlar? Niçin anlatmıyorlar? Niçin söylemiyorlar? Niçin sakındırmıyorlar? Ama sorduğun zaman diyor ki biz Hanefi'yiz. Yani ne demek Hanefiyiz? Yani siz Hanefi yani demek istiyor ki yani Hanefi mezhebinde caizdir. Yok. Nefi mezhebinde caiz değildir. Ve ileride zamanla bu gibi şeyler gelecek inşallah. Ve burada yine İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki عن Ebi El-Hayyaj el-Asadi kal, kal Ali bin Ebi Talib Ali bin abi Talib radiyallahu ta'ala bu Ebi El-Hayyaj el-Asadi'ye diyor ki ألا أبعثك على مبعثني عليه رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem diyor Allah Resulü ve selam. Beni gönderdiği gibi seni de bir şey için göndermemi ister misin? Tamam mı? El la teda'ti Gideceksin mezarlarda ve Yahud'ta nerede bir put, timsal yani put. Nerede bir put görürsen onu onu yerle bir et. Ve fi riwayetin fi beytin Nerede bir evde bir fotoğraf görüyorsan o fotoğraf ister gölgesiz olsun, ister gölgeli olsun. Gölgesiz ne demektir? Gölsesiz şimdiki bu fotoğraf yani fotoğraflarda elle çizilen veyahut da fotoğraf makinesiyle çizilen tamam, veyahut da böyle mühür şeklinde e, kumaşlar üzerinde fotoğraflaştırılan şimdi tabii o geçmişte mühür şeklinde bile tahtalar üzerinde resimler yapıyorlar. Ondan sonra mürekkebe vuruyorlar. O kumaşın üzerine bastırıyor ve bu şekilde renkleştirerek satıyorlar. Tabii ki şimdi artık bu gibi şeyleri e, fabrikalarda yapıyorlar. Esmer. Diyor ki nerede bir put nerede bir fotoğraf görürsen veyahutta sanam görürsen diyor onu yelle bir et. İlle tamastahu. Burada dikkat ediniz. Ve la kabran muşrifen ille seveytehu. Nerede bir yüksek mezar görüyorsan onu yerle bir yap. Ama buradaki yerle bir yer demek yani ey bir karşı geçmeyecek. Ve siz burada Söğüt Arabistan'da görüyorsunuz mezarları nasıl yapıyorlar. Kabirden çıkan mezarı, kabirden çıkar, e, çıkan toprağı, ölüyü koyduktan sonra aynı toprağı üzerine koyuyorlar. Yani, rüzgar bu toprağı açmasın diye getiriyorlar. Taş böyle küçük küçük taşlar çakıl mı deniliyor? Evet. O çakılları mezarın üstüne koyuyorlar. Ve dikkat ediyorsanız Medine'de, şurada, burada her tarafta mezarlar o şekilde. Siz Medine'ye gittiniz, görüyorsunuz, bakıya girdiniz. Hiç bakıya girdiniz mi? Siz bakıya'daki mezarları görüyorsunuz. Yani hakikaten bir karışı geçmiyor. Ve burada kişi ölüsünü tanıması için veyahut belli etmesi için başı ucunda bir taş koymasında bir beis yoktur. Niçin çünkü Ali satt ve selam ashabtan birisi vefat ettiği zaman tamam mı? Orada dedi ki şu taşı getir. O alan o söylediği kişiyi alamadı. Ali satt ve selam o taşı aldı ve getirdi. Bu bilmemdenin e, başı ucuna koydu ve dedi ki bunu onu tanımak için koydum. Şimdi bu zamanda bazı bazı hoca efendiler var veya bazı ilim talebeleri, alimler var. Diyorlar ki ve Selam orada taş koyup ölün, ölünün tanınması içindir. O zaman geçmişte işte efendim yazılar mazılar falan yoktu. O zaman bu zamanda taşın üzerinde kişinin ismini yazmakta bir beis yoktur diye fetvalar veriyorlar. Ben de o soruyu soracaktım hocam. He. Yani. Kabristan çok büyüyor. Hakikaten bulmak zorunda. İşte bazı, bazı şahslar burada fetva verdiler. Ama özellikle burada söyledi Arabistan da bu gibi hadislere dayanarak kesinlikle bunları kabul etmiyorlar. Ancak İmam Elbani rahimullahın öğrencileri kendisi ve öğrenciler yani ona, onun çizgisinde olan öğrenciler diyorlar ki mezarlar çok büyük olduğu zaman mezarlarda çok insanlar olduğu zaman ve herkes taş koysa ve bu kullan taşlardan veya da taş üzerine çaput bağlayacak mesela. Maksat ölüsünü tanıması <gülüyor> için, arada bir mezarlara gidip onu ziyaret etmesi için. İşaret o zaman kabir yani çok karma olacak. O zaman ne yapmak lazım? Diyorlar ki mezarın üzerinde o kişinin ismini yazmakta bir beys yoktur. Ancak sadece ismini yazacak. Yani doğum gününü doğu, veyahut da e, e, ölüm ölüm gününü yazmayıcı, tarihini yazmayacaklar. Sadece ismini yazacak maksat burada kimin yattığı belli olsun diye. Bunlar kimdir? Bunlar İmam Elvani'nin çizgisinde olan şahslar. Bu gibi fetvayı vermişler. Ancak eee Arabistan'daki hanbeliler kesinlikle bu yazıya müsaade etmiyorlar. Niçin? Çünkü ellerinde delil var. Ve onlar da diyorlar ki tabi ne yapıyorlar? Burada içtihatlarını kullanıyorlar. Ve vallahu a'lem yani. Ee, en doğrusu yazmamaktır. Yani ne yani? Mezarını bilmesen bilmesen sen oraya git mezarların yanında dur mesela şimdi biz bakıya gidiyoruz. Hangisi haberin hangisinin olduğu nereden bileceğiz? Bakıya girdiğimiz zaman Medine'de bakıya giriyoruz. Herkese selam veriyoruz. Herkese dua ediyoruz. Çıkıp gidiyoruz mesela. Tamam mı? Yani illa de ölüm ölüsünü tanıyacak diye bir kural yoktur. Tanımaz. başına gidecek diye. He, yok. Yani mezarlığa gir, hepsine birden Herkes, dua et. herkesine selam ver ve orada başına dua et. Ama mezara girdikten sonra kişi ölüsünün yanına gitmekte bir beyis yoktur. Çünkü hani sallallahu ve sellem yani gidip aynı burada anlattığı gibi yani ziyaret ediyordum. Tamam mı? Yalnız şimdi bu gibi kapı açılırken Görüyorsunuz siz daha çok aşırı gitmeye başladılar. Onun için burada Suudi Arabistan alimleri diyorlar ki bu kapı açılırsa zamanla insanlar cahil oldukça tam daha çok büyük şeyler olacak ve hakikaten de oldu. Şimdi ilk önce yazı yazıyı mesela yazıya fetva verdiler. Ondan sonra yazıdan sonra ayetler yazdılar, hadisler yazdılar. Tamam mı? Allah lafzını yazdılar. Hatta bazı mezarlarda bu taşın üzerinde bir kene şurada sağda Allah yazmış solda da Muhammed yazmışlar ondan sonra ikisinin arasında ay yıldız yapmış burada Allah lafızı ismi burada da Muhammed Aleyhisselatü ismi ikisinin arasında da ay yıldızı yapmış mesela altta da yazmış Lillahil Fatiha ta altta da yazmış işte ismi doğumu ve ölümünü yazmış bir de şiir yazmıştır hocam. Oraya Bazıları diyor. yazıyorlar. Evet. Nece? Bazıları yazıyorlar. Bir de bu normal insanlar. Salih insanlar öldüğü zaman ne yapıyorlar? Bu sefer bakıyorsunuz ki e, demirleştiriyorlar. Böyle demir yapıyorlar. Parmaklı demirler yapıyorlar. Ondan sonra üzerinde yeşil bir bez koyuyorlar. Bazıları da o yeşil beze ayet, hadis falan filan yazıyorlar. Ondan sonra geliyor bir cahil adam. Onu gördüğü zaman... Mezara giriyor bakıyor ki orada bir mezar ve böyle yüksek demirlerle veyahut da hani kubbe, biz diyor kubbe yapmıyoruz. Biz sadece etrafını demirleştiriyoruz. Maksat köpekler, şunlar, bunlar falan filan kimse açmasın. Ama cahil insanlar onu gördüğü zaman, o özelliği gördüğü zaman ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki herhalde bu veli, Allah'ın velisidir. Ondan sonra bu cahiller gidiyorlar oraya, dua, diyorlar, dua, diyorlar, dua ediyorlar, zamanla, zamanla istigase ediyorlar. İmdat e, bekliyorlar ve bu gibi şeylerle Ondan sonra efendim bu kapı açılırken maalesef şiddet şirke vesile oluyor. Ha, o zaman e, hembeli fuqasının söylediği Allahu alem Kur'an ve Sünnet ruhuna en yakındır. Niçin? Çünkü ülkelerde hani Suriye Arabistan'da gene maşallah yani alimler çoktur falan devamlı anlatıyorlar. Türkiye gibi bir yerde kimse anlatmıyor. İnsanları aydınlatmıyorlar ve ondan sonra nice şirkler koşuyor. Siz görüyorsunuz Ankara'da bazı bir yere gördüm. Hacı Bayram Paşa mı diyorlar ne diyorlar? Tam caminin havlusunda üzerinde demir parmaklı demir şey yapmışlar. Göreceksiniz orada bir paralar var. Giden gelen para atıyor, giden gelen para atıyor. Ben bakıyorum şöyle demire bakıyorum ya bu paraları nereden çıkarıyorlar bunlar? Yani bu paralar konuyor. Demirler, demir parmaklar arasında konuyor. Ama nereden çıkıyor? Sonradan bir kişiyi dedi ki bana, bu alttan açılıyormuş. Kabrin altından böyle demirler, demirleri açıyorlar. Ondan sonra paralar hepsi onun diye aşağı iniyor. Paraları topluyorlar. Ve orada bizden şu kulaklarımla dinledim. Zaten kadın erkek karışık giriyorlar. Evet. Erkek kadının yanında, kadın erkeğin yanında kızı olmayan, oğlu olmayan, hiç evlenemeyen, hastalığı sazı olan, ne olan hep orada direkt ondan istiyorlar. Direkt ondan istiyorlar. İşte ben evlen... Birisi diyor ki, işte ya şeyh bilmem ne falan filan ya azad bilmem ne. Ben işte kırk yaşına geldim, evlenemedim. Ne olur? Ben evlenmek istiyorum. Ne olur? Beni, beni evlendir gibisi. Acayip. Oğlu hiç... Mesela bir tane duydum, çok kızı varmış. Hiç oğlu olmuyor. Diyor ki ne olur? Ben oğlan istiyorum diyor. Bana oğlan ver diyor. Bakınız bu gibi şeyler bu gibi büyük şirkete apa açtı. Ha O zaman en doğrusu hembeli alimlerin söylediğidir. Ben şahsen bu konuda İmam Elbani'nin dediği değil de yani hembelilerin söylediğini <gülüyor> yani daha doğru olduğuna inanıyorum. Türkiye'de keşke Elbani'nin görüşüne gelebilsek hocam. Sen doğru söylüyorsun da o görüşe keşfeyle. İşte e, e, İmam Elbain'in söylediği Allah rahmet etsin. Yani gerçekten eğer şirk, şirke vesile olmayacaksan hani yallah diyelim. Ama sen biliyorsun mesela Nuh Aleyhisselatü Vesselam e, döneminde insanlar ne oldu? Evet. O salih insanlar ölünce şeytan onlara yaklaşarak dedi ki işte bunları unutmamak için şunları resimlerini yapınız. Onları gördüğünüz zaman onları hatırlamış olursunuz. Onlar yaptılar. Arada bir cil gittikten sonra yani bir nesil değiştikten sonra bunlar da tabi çok cehalet oldu. Baktı ki bunlar ibadet etmiyor. Şeytan bunlara vesvese yaparak niçin ibadet etmiyor? Diyorlar ki kime ibadet ediyor? Sizin ecdadınız diyor. Ecdadlarınız bunlara ibadet ediyordu. Ondan sonra bunlar da bu şeylere taptılar. Bu da böyle yani. Hocam süremiz bitti. Soruları alalım. Öyle mi? Heh. Dayım yine bunu hadisi bitireyim. Yine İmam-ı rivayet ettiği bir hadiste diyor ki, İmam-ı Müslüm'ün an ettiği bin Ubeyid قال, Semi'tu sallallahu aleyhi ve sellem yakul, Sövv kuburakum bil arz. İmam-ı biliyorsunuz İmam-ı ile i̇mam Buhari'nin içinde geçen hadisler, Aleyhisünnet ve Cemaat'ın ittifakıyla hadisler sahihtir. Diyor ki, Sövv kuburakum bil arz. Tamam mı? Kabirlerinizi yani Yeryüzü gibi olsun. Böyle çok yükseltmeyin. Duvarlaştırmayın. E, mermerleştirmeyin. sualaştırmayın <gülüyor> Maksat a, belli olsun. Diye. Yani kabir olması veyahut da kabir olduğunu bilinmesi veyahut da ol, e, bilinmesi için ne yapınız? Birazcık kaldırın yani bir karış kadar. Etrafını şöyle küçük taşlarla çevirin. Ondan sonra tamam. Bundan fazla ne yapmayacaksınız? Bundan fazla yükseltmeyeceksiniz. Dersimizin vakti bittiği için burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celalü ve ömür ve sıhhat verirse inşallah gelecek hafta aynı konuya devam edeceğiz. Hedef Allahü Alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve berekhan nebine Muhammed ve aleyhi ve sahih ve sellem ecma'in. Subhanakallahu bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en testağfirüke ve tevhü ile yedin düşüyorlar. Soru var mı internetten? Var abi. Da bir, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. bir dakika. Aa, fışkı fışkırıyor. Ne diyor? Çok düşük diyor abi. Oynat. Biz ne yaptık? Az Yok. Kaybeder. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Hocam birinci soru Altın dişi olan Ölü dişiyle deflendirilebilir mi? Biliyorsunuz Altın Altın diş takmak mazeretsiz yerde altın diş takmak haramdır aslında. Eğer mazeret yoksa. Ee, ve aleyhissalatü vesselam döneminde bir savaş esnasında ashabtan birisi burnu kesilmişti. Savaş esnasında burnunu kestiler. Ve o sahabi radıyallahu anh e, burnu kesilince o kendine gümüşten burnu yaptılar. Ama gümüşten yapınca tabi koku yapmaya başladı. Kendisi ve başkası da arayan. hem mecliste olanlar hem kendisi rahatsız olmaya başladı. Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki Ey Allah Resulüm. Yani ben bundan çok rahatsız oluyorum. Koku yapıyor. Hem ben rahatsız oluyorum hem bir meclise girdiğim zaman da millet benden rahatsız oluyor. Hani bunu altın yapma, yapsak bir sakıncası var mı? Aleyhisselatü Vesselam tamam dedi. Eğer e, gerçekten dediğin gibi ise o zaman altından yapmakta bir beyis yoktur. O zaman kadın olsun erkek olsun. Şer'i mazeret olmadığı müddetçe ağza altın diş takmak haramdır. Bu bir ittifak. Ama eğer dediğimiz gibi şer'i özrü varsa o zaman takmakta bir beyis yoktur. Dolayısıyla bu kişi bu kişi ölünce o dişi ondan çıkarmakta bir beis yoktur. Niçin? Çünkü onun asıl dişi değildir bu. Bu ne yapıyorlar? Telbis yapıyorlar değil mi? Evet. Ee, giydiriyorlar yani. Kaplama. Heh, kaplama yapıyorlar. O zaman o altın dişi çıkarmakta bir beis yok. Mesela elinde yüzük varsa yüzük çıkartılır. Ve biliyorsunuz ehli kitap tam tersi. Ehli kitapta mesela diyelim ki hayatında ne gibi e, değerli şeyleri varsa hepsini Tabuta koyuyorlar ve biliyorsunuz biz ehl-i sünnet ve cemaat ölülerimizi tabutun içine koyup mezara koymuyoruz. Tabuta koymak Hristiyanların adetidir. Yahudiler aynen Müslümanlar gibi gömüyorlar. Onlar da tabuta koymuyorlar ama Hristiyanlar tabuta. Ve mal <gülüyor> esef ehl-i sünnet ve cemaata mensub olan bazı Müslümanlar ölülerini tabuta koyarak mezara koyuyorlar. Ve bunu ben birçok yerde gördüm maalesef şey değil. Ve bu kesinlikle caiz değildir. O zaman ehli sünnet vel cemaate mensub olan Müslümanlar ölüleri üzerine yüzük bilmem ne mesela daha başka şeyler varsa veyahut da dişleri altın ise onları sökmekte bir beys yok. Çünkü onun asıl dişi değildir bu. Yani ticari dedikleri veyahut da yani aslı olmayan diştir. Onu çekmekte bir veis yoktur. Allahu okudu. Kur'an okuyup sevabını ölüye bağışlamak caiz midir? E biz geçen hafta buna buna değindik değil mi? Değindik. Biz geçen hafta buna değindik ve kesinlikle Kur'an okuyup ölüye kişi ne babasına ne annesine ne başkasına hibe etmesi caiz değildir. Oğlan yani anne baba onların çocukları ne yapsalar anne babanın sevabına yazılıyor. Ve biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kişi öldükten sonra bütün amel kapıları kapatıyor. Üç, tane, üç kapı müstesna. Bu üç kapıdan birisi nedir? Salih. salih evlattır. Bu salih evlat ne kadar salih amel yazarsa annesi babası öldükten sonra da annesinin babasının amel defterine bu sevaplar yazılıyor. O zaman hibe etmesine yoktur. Ve Vesselam yani biz geçen derslerimize değindik. Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okuyup hanımına Hatice Hanım'a hediye etmedi, öyle değil mi? Kur'an okuyup kızı Zeynep'e etmedi, kızı Rukkiye'ye etmedi, kızı Mukelsüme'ye etmedi. Bunlar hepsi ondan önce vefat ettiler biliyorsunuz, tamam mı? Ondan sonra hani onlar küçüktü, yani büyük balık olarak e, balık olarak ölenler. Ondan sonra e, e, Hz. Selam amcası e, amcası Hamza'ya hediye etmedi veyahutta da daha başka. Yaşlı sahabi olup da veyahutta savaş esnasında ölüp de onlara Kur'an okuyup da hediye ettiği olmadı. O zaman hatırlıyorsanız biz demiştik ki ya selamin yaptığını yaptığı şeyi bizim hakkımızda yapmak sünnettir. Terk ettiği şeyi de bizim hakkımızda onu terk etmek sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam bu gibi şeyleri terk etmişse bizim de bunları terk etmek nedir? Sünnettir. Yapmamız bidattır. Evet, yaptığını yapmak sünnettir, terk ettiğini terk etmek sünnettir. Yapmadığı şeyi yapmak da bid'attır. O zaman Aleyhissat ve selam yapmadıysa, ashabı da yapmadıysa, tabiîn etben tabiin yapmadıysa o zaman bu nedir? Bu bid'attır. Peki bu gibi şahıslar Kur'an okudukları zaman bu okudukları Kur'an'dan sevap alıyorlar mı? Kendisi bile almaz. O Kur'an okuyan bile almaz. Bir de o almış olduğu parada haramdır o almış olduğu para da haramdır. Kesinlikle o e, almış olduğu para yani alışveriş gibi böyle hani al gülüm ver gülüm diyorlar ya sanki bir silahı satıyormuş gibi kesinlikle Kur'an bunun için inmedi ve zamanla bu önümüzde gelecek e, kesinlikle caiz değildir haramdır. Allahu Alem. Taziye'de nasıl davranmak lazım? Malum Mevta'nın ruhu için Fatiha Yasin okun, okunuyor. Evet. <gülüyor> Bu, geçen derslerimizde buna da değinmiştik. Evet, evet, evet. Değil mi? Evet, evet. Biliyorsunuz taziye özel bir gün tayin etmek kesinlikle caiz değil. Zamanla önümüzde gelecek bunlar. Taziye için gün tahsis etmek caiz değildir. Bazıları ve genelde yani Müslümanların çoğu öyle de. Hatta burada Söylü Arapistan'da bile bunu yapıyorlar. maalesef şey değil. Burada üç gün tayin ediyorlar. Bir yerde veya bir çadır açıyorlar. Veyahut çadır kiralıyorlar. Veyahut da istirahem. Veyahut da kendi kasırlarında bazı şahıslar kasırları büyüktür. Orada halkı üç gün üst üste halkı karşılıyorlar. Ve bu kesinlikle Ahmed bin Hembel'in mezhebine de göre caiz değildir. Diğer üç imamın mezhebine görece caiz değildir. Cenaze şey taziye için gün tahsis etmek veyahut da işte üç gün veyahut da altı gün veyahut da on gün. Tamam mı? Ondan sonra insanları karşılamak kesinlikle caiz değildir. Kişi öldüğü zaman nerede görürsen o zaman için ne yaparsın? Taziyeni yaparsın. O zaman mesela diyelim ki onunla beraber mezara gittiysen tam iki ondan ondan sonra tekrar evine de, evine de gitip onu ayrı bir taziye yapmak doğru değildir. Sen zaten taziyesini yapmışsın veyahut da telefonda aç taziyesini yap veyahut da gün tayin etmeksizin sen bir gün gidersin onun evine onun taziyesini yaparsın. Ama kendisi evini veyahut da başka bir yeri özellikle taziye için gün tayin etmek doğru değildir. Aradan üç ay, ay geçti. Ise, Hatta bir sene bile geçti. Tazeye verebilir misiniz? Verebilirsin tabii. Yani diyorlar ki hatırlatıyorsun onun şeyini, acısını. Yok, sen, yok canım ne yani? Ha, niye, niye kendisinin onun öldüğünü bilmiyor mu? Yani ölüsü ölen bir insan yüz senede yaşasa o ölüsünün öldüğünü bilir. Öyle değil mi? Evet. O zaman sen mesela diyelim ki şu anda Söyde Arabistan'dasın. Türkiye'de bir akraban vefat etti. Sen evet. iki sene sonra Türkiye'ye gittin. Baş mesela verebilirsin. Tamam mı? O zaman ne yapabilirsin? Onu ziyaret edin, baş sağlığı verebilirsin. Bir sakıncası yoktur. Nasıl? Ama gün tayin etmek caiz Nasıl? değildir. Öbür tarafta gittiysen mesela diyem ki sen gittin, <gülüyor> baktın ki insanlar oturuyor. Orada sen adama ne yapacaksın? Onun taziyesini yapacaksın. Adamallah a cihracum, tamam mı? Wa Allah rahmet etsin. Allah size sabırlar versin gibisi, ondan sonra çekip gidecek. Orada oturmayacak fazla. Bu taziyedir bu. Ne yapıyorlar bazıları? Orada oturuyorlar, ondan sonra mı yemek veriyorlar? Orada yemek yiyorlar, sigara içiyorlar, çekirdek getiriyorlar, çekirdek yiyorlar, gırgır gır yapıyorlar, gıybet yapıyorlar, dedi yapıyorlar. Yani meclis oluyor. Sigara da içiyorlar. Ya sen taziyeye gitmişsin, orada sigara içiliyor, göreceksin. Şey fıstık, mustuk, çekirdek falan filan. Piknik. Ya sanki piknikmiş gibi bazıları da bu gibi şeyleri yapmıyorlar ama ne yapıyorlar gidiyorlar oturuyorlar mesela her gelen kişi bu sefer ellerini açıyor bir kişi dua yapıyor herkes amin amin gibi her gelen kişi böyle her gelen kişi böyle 3 gün artık bazıları 3 gün bazıları daha fazla bu kesinlikle caiz değildir efendim tamam mı yani böyle bir taziye veyahut da Fatiha okumak veyahut da Lillahil Fatiha demek veyahut da Yasin Suresi veyahut Kur'an'dan herhangi bir ayeti veyahut da süreyi ölü üzerinde okumak bidaattır, caiz değildir. Allah'u Alem. Esselamu Allah. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm diyor bir kardeşimiz. Aleyküm Şu an Avrupa'da yatsı namazı geç kılındığı için bazı camilerde akşam ve yatsı namazı devamlı cem yapılarak kılınıyor. Bu olur mu? Ama niçin böyle yapıyorlar? Bunu yaz sonuna kadar sürekli yapıyorlar diyor. Yani vakitler bilinmiyor mu? Geç kılın, soru yani? böyle hocam yatsın Bir daha yatsın, soruyu yatsın, bir daha okuyun İsmet. Şu an diyor Avrupa'da yatsı namazı e, Avrupa, geç kaldığı için bazı camilerde akşam ve yatsı namazı devamlı cem yapılarak kılınıyor. Bu doğru değildir. Geç kılın, geç kılın. Biliyorsunuz cem-i takdim ve cem, -i, cem, -i cem bu seferlerde yapılır. Veyahutta Kişi mukim iken. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bir gün yağmur olmaksızın misafir yani seferde olmaksızın mukim olduğu halde ve Vesselam bir ara cemi yaptı. Ve bu niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam kendisi müşerredir. Burada ümmetine, ümmetine ruhsat olsun diye Aleyhisselatü Vesselam yaptı. Onun için mesela diyelim ki bir şahıs bir şahıs mesela doktordur. Veyahut bir öğretmen derse girdi ve derse girdiği zaman mesela e, iki saat veyahut da üç saat ders yapıyor ve orada namaz kılamayacak böyle bir şey olursa veyahut doktordur, ameliyata girdi veya da e, hastadır, tamam mı? Yani bu zaruri şeylerde cemi'i yapmakta bir beis yoktur. Ama adet haline mukim iken adet haline alıp da devamlı cemi'i yapmak bu kesinlikle sünnete aykırıdır. Allah'u alem. Asıl halikallahümme. <Sessizlik> Tam. Çık bakalım. Keyfiniz. Yani? Bitireceğim sorular bitti. He. hadi والله Benim elimde diyor, diyor enerji var diyor. Ellerinde biyo enerji var diyor. İnsanlar onun evine gidiyor. Böyle elini yere koyuyor. İnsanlar da ayaklarıyla elinin üstüne basıyor. Ben bu biyoenerjiyle diyor senin vücudunda ne tür hastalık var yok biliyorum diyor. bunu. Allah'ın bana bir ilmi diyor. Allah bana bu şeyi vermiş diyor. Ben birine gittim yani gerçekten. Ayağını koyuyorsun şöyle gözünü kapatıyor diyor ki işte böbreklerinde problem var diyor. İşte ciğerinde diyor sıkıntı var. Kalbinde diyor damar tıkalı. Bilmem ne filan. Daha sonra da para istemiyor. Yani illa para karşılığı yapmıyor. Ama sen çıkarken o yirmi milyon 50 milyon ne verirsen tamam diyor. ol Allah razı olsun. Vermezsen de Allah razı olsun. Versen de. Yani şimdi bu caiz midir? Veya buna böyle inanarak gitmek, buna para vermek. Bunun şeyi nedir? Bu adamı çok iyi okumak lazım. Yani bu adam gerçekten sihirbaz değilse, kahin değilse. Biliyorsunuz bazı şahsılar evet, kahinlik evet. yaparak bu bazı şeyleri keşfedebiliyorlar. Evet. Cinleri ona yani kullandığı cinler evet, evet. ona haber veriyor. Evet. Eğer bu adam kahin değilse, evet. sihirbaz değilse, tamam mı? Öfürcülük evet. müfürcülük evet, falan doğru. değilse, bende birü enerji var diyor. Neyse elimde Vallahi, enerji var ben o şekilde biliyorum işte diyor. O kişi olarak. o kişiyi çok iyi tanımak lazım. Yani akidesini, inancını, e, din yönden nasıl bir şahıs olduğunu bilmek lazım. Pekişayet diyelim ki cinlerle alakası olan biriyse onlardan haber alıyorsa böyle birine gitmek caiz Ca değil değil mi? Tabi canım ne demek ha? <gülüyor> Allah Allah. Kesin şirktir bu.